Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın iyi kalp insanlar 28 Mayıs 2013 Salı günündeyiz Hoşçakalın Bir saniye bir saniye bakar mısınız? Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, günaydın dediniz sonra e, Hoşçakalın dediniz Halb Halbuki saat saat 10'da bitmez mi Modern Sabahlar? Evet zaten... Bir saat fazla <gülüyor> oldu ama <yani> <gülüyor> Kelime <gülüyor> olarak onu siz şey yapın yani saat 10'da bitmiyor mu modern sabah. Doğru modern sabahların en büyük özelliği genellikle onda bitmesidir. E o zaman yani lütfen lütfen gitmeyip oturur musunuz acaba? Uyarı, uyarınız için teşekkürler. Stüdyoya. <gülüyor> tabii ki tabii ki. B stüdyosunda Oktay Demirci, A stüdyosunda Fahir Öünç ve e, tarihte de bildiğimiz üzere hasta adam Ege Kayacan. E, hepinize iyi günler diler. Fantuş adam diyebilir miyiz? Fantuş adam evet. Halbuki bütün e, dünyanın bütün adamları kimliğiyle ortaya çıkan bir insan olarak... ...bu özelliğimin e, birileri tarafından e, adeta gasp edilmesi hiç hoşuma gitmedi doğrusu. Resmen öyle oldu faiz. Büyük geçmiş olsun... E, Kaç yaşında adam, yaşına uygun derecelerde ateşleriyle <gülüyor> ortaya çıkıyor. Yeri geliyor 39, 39 bazen 38. 38-39 derece ateşlerle. Takip hesafesi. Teşekkür ediyorum Oktay Bey. Günaydın. Günaydın, günaydın sevgili dinleyiciler. E, gündemimize şöyle bir bakacak olursak. Gündemimize bakmadan önce yalamaçlı, e, dün bir yalamaçlı yağmur yaşadık. Evet Ankara olarak. Hep beraber. Hep Ankara beraber olarak. bunun tadını aldık. Bazı yerleri yalıdı geçti, bazı yerleri bayağı hoşuna gitmiş olsunza gerek. Orada bayağı durdu, konakladı. Takıldı, öptü falan. Olsun bayağı. canımız sağ olsun, canımız sağ olsun, önemli değil. Fire Bunlar e, neyin cilveleri? Bahar'ın cilveleri diyelim. Mayıs. Mayıs cilveli bir aydır Gerçi biliyorsun. Bu, bu e, yağmurun polen lerin e, sakinleşmesinde faydası olur mu? Olur. İnşallah olur yani. Olmazsa benim ya da, asaplarım bozulur. Ya da bu iyi bir şey midir bilmiyorum ama yani bir, bir, dün ben biliyorsun e, dükkandaydım. Dükkanımıza ağlayarak yani bana, gelen, da bana da öyle söyledin. yani. Öyle söyledim sana da. E, sevgili dinleyicilerimize de onu söyleyeyim. Dün ben dükkandaydım. <gülüyor> e, bayağı da durdum yani <gülüyor> dükkanda. Ama yani dükkana gelen hakikaten böyle e, ağzından burnundan böyle hönkürerek ve ağlayarak gelen pek çok Misafirimiz evet, oldu Fahir. Ben bunca yıldır yemin ediyorum bitkilerin, ağaçların, polen sahibi her kim varsa bu kadar sapıkça bir cinsellik yaşadığını görmedim. Benim onda gözüm yok da. Valla benim de onda gözüm yok Oktay biliyorsun ama ben kedi yani, dünyasına da olsun şeyde de olsun. Kedide de biraz bozulmuştun Fahir. Kedide biraz bozulmuştum ona şeyden bozulmuştum. Bağırıyordun yani, yani yüzüne, yüzüne bağırıyordun. Yani kedi. bağırıyordum dedim yeter artık diye yani i̇şte. çünkü. <gülüyor> Çünkü rahatsız edici noktaya gelince yeter artık diyorum. Polenlerde de yeter artık diye bağırıyorum. Neye bağıracağımı şaşırıyorum. Herkes cinselliğini yaşayabilir ama bu kadar fütursuzca ve insanın gözüne, genzine soka soka cinselliğini yaşamak kimsenin harcı ve haddi değildir. Ama senin benim genzim değil ama işte onda, o da bir şekilde Abi, doğanın dengesi var. Doğ kurunun yanında yaş dayanıyor ya. Böyle bir dünya var mı ya? Ben bu seneye kadar benim bu tip alerjik şeylerim yoktu hiç. Ve özenirdim. Yani niye benim alerjik şeyim yok böyle bir, bir hassasiyetim Alerjik çünkü böyle, böyle şey değil mi Oktay? Böyle hassas insan şeyi ya. Böyle bir sıkıntısı. elitist tarafı var. Böyle bir şey var. Böyle bir naif bir tarafı var. Evet yani öyle bir bu sene bir benim de boğazıma genzime genzime kaçtı gibi bir şeyler oldu. Durup dururken gözler falan yaşar mısın? Hemen tebe ettim oracıkta. hem oracıkta tebe et vallahi ben de tebe ettim ama kime kime söylüyoruz? Dün o zaman üç başlıkta dünkü... E, dükkan anılarımı sana özetleyecek olursam far. Bir tanesi polenden dolayı gelen üzgün misafirlerimizde, üzgün görünümlü misafirlerimizde. Gözlerinde yaşlarla. İkincisi ünlülerin avukatı e, isim vermiyoruz çünkü baro. Evet o baro da seçimleri de de zarar vermeyin. Ünlülerin avukatı geldi kola çan etti bir dükkana, ondan sonra gitti ve üçüncüsü bir yeni tanıştığımız bir dinleyicimiz bana şey dedi. Siz okutar mısınız? En çok konuşan değil mi? <gülüyor> dedi. Allah Allah. Ve bütün gece am alt üst oldu Faiz. En çok konuşan. Sonra da cesaretimi toplayıp gidip soramadım Siz hani hani programda mı en çok konuşan? Yoksa benim bir yerde mi gördünüz orada mı çok konuştum? Yani. Ne yaptın? Bir kusurumuz mu oldu? Bir şeyimiz mi oldu? Bizi öyle mi tanımlıyorlar Oktay ya? Bizi değil. Beni öyle tanımladılar Faiz. Benim en çok ilgilenen bu, en çok konuşan bu. Bu da, sonra... bu da en komiği. Ben bundan sonra biraz az konuşacağım programda abi. Olur mu Oktay Onu yapma kurban olayım yapma. Yok yok bunu da böyle bir şey değil. yani Doğrusu bu diyerek düşünerek şey yapıyorum. yani Çünkü dün o Hazar Hanfendi dinleyicimizin söylediği şey. Bence artık kısa cümleler kur ama uzun konuşmaya devam et. Belki cümleler uzun oradan sanki çok uzun konuşuyormuşsun gibi algılanıyor olabilir. Ha, kısa cümlelerle çok cümle mi? Evet, bol cümle az az sık sık yemek gibi. Tamam olur kısa kısa, neden olmasın? Çok, bol bol cümle istiyorum senden. Peki hay hay neden olmasın? Mesela, işte bak mi? şu anda başladın ve bence bir fark yarattın yani. Bir kilo demir mi ağırdır? Oktay Bey lütfen yapmayınız. Daha programın başında. Hay Allah ya konuşmayacaktım bak yine, yine durduramadım. Gene yine felsefi ve derin konuşmalarla dinleyicilerimizin nazarında bambaşka bir Oktay Demirci oluyor. Çok teşekkür ederim. Mecliste 11 yılda 17 tane hırsızlık olayı e, yaşanmış biliyor musun? Yer değiştirmedir Oktay. Mecliste hırsızlık Mecliste olmaz. Mecliste de mi hırsızlık yok? Mecliste dedim bizim meclis mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim diyorsan evet. Yani çünkü biliyorsun kanda hırsızlık. ...hat çıktı bu sene. Doğru. Ondan sonra o işte efendime söyleyeyim... zinetler minetler... ...ve huzurlarınızla... ...ziinet ...pardon çok özür dilerim <gülüyor> hatta ben... Bozma bir polen kaçtı benim. Valla işte bunlar hep polenin şeyi zaten yani. <gülüyor> bu benim şey yöntemim... ...terbiye yöntemim kendi. Gecikmiş San Francisco sokakları. bile gecikmiş yani. Gecikmiş <gülüyor> so tedavi... ...tedavi midir? Değildir. Sokağın gecikmesi ne demek bir de ya? <gülüyor> yani... <gülüyor> İnsan da kendine laf sokacak olduğunda neyi sokacağını şaşırıyor işte ya. Başkası <gülüyor> olsa benim hazır zaten. Yazılı bir soru önergesi verilmiş. Ee, MHP Ankara milletvekili vermiş. Meclisteki hırsızlık olaylarında bugüne kadar pek çok bilgisayar, fotoğraf makinesi, cep telefonu, cüzdan kimlik, banka kartları. Kimlik mi? Milletvekili çok... kimliği mi? Herhalde ya. Kimlik. Yani. Cüzdanla beraber gitmiştir işte. Ha yani. Ondan sonra. Milletvekileri yakalarına bir şey takıyorlar mı? Yani şey iş yerlerinde ya, takılır ya ya da boyunlarına. Meclisin şeyi var ya. Meclisin çatısı roseti, var ya. Ha. Roseti, roseti. E rozeti rozeti. E alırsın canım. Ha gerçi onu da kimlikle alıyorsun. Şey gibi ne derler bizdeki? Ototobüse binemez kimliği gibi. Yok canım sticker gibi. Ha. ha. Yani bizdeki sticker olan arabaya hiç bakılmaz içinde kimliğe bakılmaz. Rozeti alan olana da kimse herhalde milletvekiline siz milletvekili misiniz demez. Doğru. Şimdi zaten geçen haftalarda şey konuşuluyordu. Milletvekillerinin kimlikleri kaldırılsın milletvekili olduğuna dair bir rozet. Oradan anlaşılıyor. Sarı basın kartı gibi mesela. Yani tamam şey rozet var zaten. Daha neyin mücadelesini veriyoruz? Vermeyin. E başka vermiş. ne gitmiş ya? Pek çok mücevherat gitmiş. Mücevherat derken millet çünkü biliyorsun bütün milletvekillerimiz böyle altınlarını böyle dirseklerini kaldıramayacak. Oylama da kaldıramayan var sırf o yüzden. Sadece milletvekili gibi düşünme Fahir şey gibi düşünme. Ee, ya yani, yani mecliste e, sadece milletvekilleri mi çalışıyor demeye getiriyorsun. Ev gibi düşünme yani pek çok orada çalışan. Meclis başkanı var mesela değil mi? Onun dışında saymanlar var değil mi? neler var. Sekreterler var. Danışmanlar var. Pek çok... E, var şey o var. var. Sır zaten oranın restoranın da kaç tane adam var? Doğru. Sadece yani orası sadece bir kompleks. Restoran, Orayı öyle bir sadece tek bir e, meclisten ibaret görmemek lazım. Orası bir kompleks. Meclisin lokantası deyince benim aklıma köşkün lokantası geldi. Falan. Hep karıştırıyorum Hep ya. Hep karıştırıyorum. İkisi hangisinde? Çünkü işte... birer kere gittiğimiz için ikisine de. Hangisiydi o, bilmiyorum yani. o geliyor aklıma. Fark ettiysen gittiğimiz yerlere de bir daha çağrılmama gibi bir şeyimiz oluştu Oktay. Çok mu yedik acaba ya da çok konuştuk? Yani çok mu yedik Konuştum. çok mu konuştuk? Rahatsız mı ettik hal ve tavırlarımızla bilmiyorum. Demek ki bunlar birilerine birilerini rahatsız etti. Maalesef. Yani orada 2 gram 2 lokma kursağımızdan mı geçmesi diye düşünüyorum ya da başka şeyler mi bilmiyorum yani. Kuru fasulye pilav yedik ikinci tabakları da almadık yani, yani son köşke gittiğimiz top. zaman. Pardon Oktay'cım ya çok özür diliyorum. da dedirtme noktasına onu. getirdiler yani. Fark ettim onu. Ee, pek çok altın ve dövizle çalınmış aynı döviz zamanda. Döviz mi? Hı hı. Mark mesela. Çünkü 11, 11 yılın istatistikleri... 14 bin markımız mı? gitti bizim. Marklar falan gitmiş. Demek ee, ki milletvekillerinin durumu iyi. Hep dövizle şey yapıyorlar. Geziyorlar. Bu sorun enerjisi verince ne oluyor bununla ilgili? Şşt. Ne oldu? Bizim marklar verdi. Bizim... Laptop gitti. Ne oluyor? Araştırılıyor mu bu? Herhalde araştırılıyordur. De nasıl araştıracaksın canım? Ben yani diyeyim, 11 yıllık şey nasıl olur? 11 yani? yıllık bu buçuyla... çile. E ne yapılacakmış peki? Bir herhangi bir şey var mı bunun konuda? Valla bir soru önergesini verdik demiş. Ya onlar bir yerden çıkar diye en son herhalde kapatıyorlar. Bir yerden çıkar onlar. Şey yapmayın onu. Bence tanıdık biridir onlar diye kapanmıştır konu. Yani şey o kesin o, içeriden biridir diye biliyorum. Şey. sen milletvekili olsam, ben milletvekili olsam şimdi yan yana odalarımızda olmasa hani başka yerde olsa ben geldim kimse. Bizi yan yana şey yapmazlar herhalde ya. Pomazlar. Gerçek... Biz yan yana komazlar Oktay Gerçi istersek biz yan yana odalarda Ben olmuştum. rüyamda görmüştüm zaten milletvekili olduğumu Da sen de olabilirdin Galiba sen de orada milletvekili tipi bir şeydin yani Öyle mi? Tabi rüyamda ondan sonra hayırlara vesile olsun Orada mesela ben gelsem Bir şeye ihtiyacım olsa Baktım benim bilgisayar açınmıyor yani Sen, açılmıyor. Hemen buyur, buyur ederim sen da... yokmuşsun odada Hı. Ben de senin bilgisayarını almışsın. Sonra unutmuşsun Laptop mu? Laptop'ı Ne oldu şimdi sen hırsızlık var diye şey yapacak mısın? Ben hiç, hiç bir, şekilde, bir şekilde o geri döner. Ben zaten almamışım emekliliğimi, sonsuz emeklilik hakkımı. Almışım A alamamışsın. Niye alamamışım ya? Sesi? Vermemişler, çok konuşuyor bu demişler, vermemişler. <gülüyor> kesin, kesin öyle derler ama ya. hep yani. rüyamda Oktay, hiç şey yapma hayırlara vesile olsun. Kabus gibi bir şey Fahri işte Bey'in anlattığın. Vallahi büyük geçmiş olsun. Hepimize geçmiş büyük geçmiş olsun. olsun. Bu saatimizi şöyle güzel bir şarkıyla, şarkıyla veya şiirle hangisiyle ben seni e, işini kolaylaştırayım şarkıyla vay. Valla bence de benim işimi kolaylaştır ve şuradan ben böyle güzel bir şarkı seçeyim. George Harrison tipi bir şey mi seversiniz? Ne seversiniz? Olur güzel olur. Michael Branch diye bir adam var ya da Michel Branch diye de okunuyor olabilir. Bakalım şu Michel Branch. Bakalım onu dinleyelim. Michel Branch. Yoksa bak beğenmezsem Daft Punk'a anında dönerim hiç hacımam yoktur bakayım. Ay çok yumuşak. Bak bak. Dursun dursun hadi Dursun mu? Dursun, dursun O zaman yeni saate daftman. Modern Sabahlar. Sabahlar. Sabahlar. Günaydın efendim, iyi günler efendim. Yeni saatin başından bir kez daha merhabalar efendim. Ee, yine 28 Mayıs 2013 Salı gününü yaşadığımızı ve saatimizin 9.07 olduğunu bir kez daha hatırlatarak Modern Sabahlar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sevgili. sonuçta aynı gündeyiz. Aynı gündeyiz herhangi bir değişiklik, değişiklik yok. Değişiklik yok şöyle bir bakıyoruz. Beğişmemiş. Sonuçta ortak payda da buluşmak lazım değil mi Oktay? Sonuçta tarihimiz buluştuğumuz yer olsun. Doğru söyledim. Sahip. Amerika'da yayınlanan bir dergi isim vermek istemiyorum. Özel bir dergi olduğu için. Güney Kore'de e, gençler arasında, gençler arasında e, yepyeni bir modanın e, bugün e, sözcülüğünü yaptı. Heh. Yani şimdi biliyorsun uzak... Pek çok moda vardı bugüne kadar. Ya işte uzak doğu dediğimiz ya da Asya'nın o bölgesinde böyle bir şey var ya... Bir böyle bir bir akım oluyor. İşte saçları sarı yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir alengirli bir durumlara giriyorlar. Şimdi de gençler arasında moda V yapmak. Neyi V yapabiliriz? Ee, dur bir dakika. Şey mi? Ee, parmakları mı? İşaret parmağıyla orta parmağı. Yani v for Vandeta gibi mi? Gibi. Gibicesine değil. O değil mi? Victoria o zaman Gibi değil. Ee, şey mi? Dirsekleri mi? Dirsekleri maalesef. Şöyle değil. faiz. Şu şekil yapıyoruz. Biraz zor ama. Ama bunu estetikten yapıyoruz. estetikten neremizi V yapabiliriz? Vücudumuzun bir Vücudumuz bölgesini. Vücudumuz da bir şey. Evet, Şöyle mi? Şu Hayır, şekil yani hocam. Nasıl anlatırız bunu? Kolumu, yani, kolumuzu, kolumuz pazumuzu sıkıyormuşuz bakın gibi. Bakın pazumuzu ne kadar ıı, sert dokun dokun. Maalesef. Öyle, öyle mi? O değil. şekil değil. Çenemizi olacaktı. Çeneleri ve son derece moda. Ee, gençler her fırsatta para biriktiriyorlar. Harçlıklarını biriktiriyorlar. Gidiyorlar. Estetik ameliyat oluyorlar. Mesela çocuğun doğum günü, 17. doğum günü... Hmm. Analar babalar ne yapıyor ne hediye alalım bizimkine ne hediye... En Ameliyat güzel bunun çenesini, çenesini V yapalım diye. Kök taktası çenesi mi? Ne çene dediklerini. V o sen dediğin çukur çene be Oktay. E, çukur çene, V çene nasıl? V, v çene, çene dediğimiz normal bir çenemizin tatlı bir V yapısı var bakış açısına. Kimimizin sağlam V'si var kimisi demir çene dediğimiz köşeli çene var. Köşeli V diye geçer. <gülüyor> Doğru. Bunların da bildiğin direkt maş. Yani böyle sivri çene dediğimiz. Demir çene yani. Yok sivri çene. Demir çene çok farklı Oktay. Şimdi onu birbiriyle karıştırmamak lazım. <gülüyor> hem sivri olup hem demir olamaz mı ya? Olur. Güzel onu böyle fırt fırt yaparsın. Güzel, Usta güzel. Usta yapar onu. Ama mesela uzak doğulara pek yakışmıyor. Olmaz mı? Gözümde canlanmıyor. Mesela o öyle demir çene dediğimiz V tipi model uzak doğuda. Senin, zaten minyonlar. O minyon yüzde demir çene. Yani, şey sakallı bir adam geliyor değil mi demir çene deyince aklına? Benim yüzüm, gözümün ön hep bir genç kız geliyor. Niyeyse. Asyalı bir genç kız. <gülüyor> demir çene Öyle diyeceğim. bir fotoğraf var gözümünün. Öyle bir kare. Arkada klimanşero. Klimanşero ne arıyorsa orada. Ne bileyim ama güzel oldu Fahir. Yani güzel oldu. Önde de bir e, Aza bir, Aza hanımefendi bir genç. Demir, de. Demir Çene bir hanımefendi. Vallahi aileler falan da destek oluyor. Ben bu uzak doğuları anlamıyorum. Hep destek, hep destek. Ne onu yapacağım tamam destek oluyoruz. Onu yapacağım tamam buna da destek oluyoruz. Her dediklerini yapıyorlar sonra önünü alamıyorlar. Ne yapsınlar Fahir köstek mi olsunlar? Hani sen e, şimdi biz ana baba değiliz, bilmeyiz ama yani bir çocuğun ayağını yere vurarak gelip şey dediğini düşün. Ben demir seni istiyorum yani dediğini düşün. Ne yaparsın? Şimdi bakacağım. Evlat sonuçta diyorsun. Sonuçta yani bakacağım. evlat. En fazla bir oturalım konuşalım dersin. Yine ayağını yere vurursa oturmadan ben seni ayakta dinlemek Bence istiyorum dersin. Bence sen olmuşsun nokta. Ebeveynlik konusunda o, var işte. ya. Yani. Bırakacaksın Ol, kendini faal. Vallahi... Vereceksin yani ameliyat. Gel beraber gidelim kızım. Gerekirse ya. kredi çekeceksin bankadan. Götüreceksin el izlerini hastaneye. Yapın diyeceksin bunun en güzel piyasadaki en kalite V'yi yaptırın diyeceksin. Bilemiyorum Yani o yüzden ne yapsın yani? Ne yapsın? Güney Kore'ydi Kore değil mi? Güney Kore. V-ÇN dediğimiz yanlış anlaşılma olmasın. W-V ile karıştırılmasın. Düz V. Düz V dediğimiz. Zaten adese. W-V olsaydı sen W-V derdin. Hayır. W-V ile V arasında dağlar kadar fark var. Fark var. Onu herkes o şekilde not almıştır zaten hiç merak etme. Sen estetik sen nereye ne yaptırırsın hatta? Estetik yaptırsam... Ne yani öyle tabii ki ihtiyacın yok yani ama yeri geliyor... İnsanın çeşit çeşitli ihtiyacı oluyor. Nere ne estetik yaptırırdın? Estetik yaptırsam... Ama böyle şey değil işte. Liposakşın falan sayılıyor bur, bur, mu? Burnumu estetik. falan yaptırayım falan. Liposakşın da estetiğe girer. Estetik girer. Estetiğe. O zaman herhalde o yönde koyulur. Kaç kilo düşünüyorsun? Onu bir konuşmam lazım ya doktorla. Ne, ne, ne? Pazarlık mı yapacaksın? Kilo başına para alınmıyor. Vardır Havlu onu, gibi düşünme. Şimdi ben 50 desem bir şey yapar mı adam? Tabii efendim buyurun. Yapo. Hayır canım 50 değil de yani. Hani 50 değil de. Yani makul rakamlar. 3, 5, 2, 4, 8. Makul bir seviye seçilir. Onların yani kaça çok düşmek şey istiyorsun? Belini kaç santim yapmak istiyorsun? Ha öyle bir ulaşmak istediğim şey. Var mı son yani? nokta yok. Son nokta olmaz diyorsun. Öyle bir son nokta yok. Bırakacağım. Bırakacağım. Nereye giderse öyle sona ulaşmak için bir o şey. O zaman yüreğinin götürdüğü yere git Oktay. Öyle, öyle bir durum var. Onun dışında başka neresi olabilir? Ee, yüz bölgesinde bir şey düşünüyorum. Bir şey bulamadım. Senin net bir fikrin var şu... galiba. Ben çünkü düşünmedim bunun yok, üzerine onu. Yok hiç net fikrim yok da bir tıraş hadisesine ne zaman gireceksin diye şey yapıyorum. Bir taraftan yüzüne bakınca. <gülüyor> o da estetiğe mı? girer mi saç sakal? <gülüyor> girer tabii ya. Hani ben... dedin Didem Hanım gelecek o zaman keseceğim diye. Vallahi ben eski yüzünü unuttum ya. yani hep şey yapıyorum fahir. Fotoğraflara bakıyorum eve gidiyorum fotoğrafları sarılıp ağlıyorum geciğine. Şey yapıyorum. Canım benim ben ya kıyamam ben sana sakal fotoğraflarımı. Sen bana kıyamam ben sana <gülüyor> doyamam. <gülüyor> Valla öyle bari bu kadar bilmiyordum şey olduğunu da ben sürekli erteliyorum yani işte diydim ondan sonra ona Didam geldi takke düştü kel görüktü diye bir laf çıkacak diye mi en son şey diye laf ettim ben ya evde şu bu, bu dönemki aidatı da yatırayım ondan sonra böyle bir bu noktaya geldi sen geldim. bence sakal bağımlısı olmuşsun artık yani bilmiyorum bir... bunu artık ben seni rehabilitasyona mı göndereceğiz ne yapacağız sen artık bundan lazım? benim çok böyle aklımda bir saç modeli var da onu öyle bir kesecek erkek berberi yok diye düşünüyorum o yüzden kadın kafanın Öyle birisi daha dünyaya hocam. gelmedi, gelinceye kadar saçımı sakalımı kesmeye layık birileri o neredeye <gülüyor> ulaşıncaya canım. kadar. Anlatamam. Ya Anlam. da yapamam. Anlatamam oktay. An niye anlatamam? Kat kat istiyorum ben. Kat sakala kat mı istiyorsun? Sakal değil. Sakal net de saç. Ha sakal. Bir de saçlar önemli oluyor. Kebir surat ya. şey e, olacaksın. Saçlarda anladım. Yani kat kat. Kat evet. istiyorum o katı da verecekler Kadın kuaförüne gönderelim güzel. İşte kadın kuaförü de yok. Didem'in yani Ankara'da öyle gitti bir kuaför yok. Ben de ne yapayım sağ olsun bir iki arkadaşım söyledi gel Pardon, ben seni götüreyim şey, bir dedi. Şey ee, Didem hani Didem bir Didem'in Hani Didem'in kuaförü olsa ona gideyim ya da... Didem, ne Didem, Didem. Rahmi Koç mu Yunanistan'a mı gidiyor tıraş olmaya? Çünkü ben zamanında en çok hayran olduğum şey oydu Rahmi Koç'un. <gülüyor> Çünkü kuaförü zamanında İstanbul'dan Yunanistan'a taşınmış uçağına gidip Tıraşın olup geliyorum. Benzer bir yol izliyor İlham'da. Pergamon krallığına gidiyor. Yani Bergama'ya. Bergama? Yok canım gittiği zaman orada o ihtiyacını... Ne, ayda bir Bergama'ya mı gidiyor? gidiyor? O kadar değil. Kendisi hallediyor canım. Mesela sabahleyin bir fön çektireceğim. Hemen özel uçağımıza Bergama'ya gidiyoruz. Hemen krallığa <gülüyor> gidiyoruz. Pergamon krallığına diyor. Orada yani. bizim küçük bir krallık var. Bu arada... Yani. Evet söylesen. O yüzden yok yani. Ben artık bir bakacağım edeceğim bir modeli. Şöyle bir cesareti toplayıp gideceğim. Biraz da Ama biraz şey gibi geliyor. Bunlar hani böyle bir sınavı olan adam olur da böyle sürekli bir bahane bulur ya oturmamak için. Hı hı. Onun gibi geliyor yani böyle bir, bir türlü çalışmaya oturmayan adam gibi. Kampanyamızı şey yaparız oldu. Oktay. Valla kampanyamızı yaparız. Senin böyle fotoğraflarını koyalım. Bir sürü program var, aplikasyon var. Onlardan en beğendiğini bir yarışma şeklinde... Benim bir iki tanesi ...bir proje anladım. yarışması şeklinde en güzelini uygulayabilirsin. Uyguladıkça da hem o kişiyi hatırlarsın hem de bize bir neşve olur. Bu arada ben iki gün önce bir utandım. Bir Hayırdır? Utan, onu söylemeyi unuttum. Ee, biliyorsun çok değerli bir arkadaşımızın kız isteme merasimi vardı. Evet. Annesi de oradaydı tabii haliyle arkadaşımın da. Ve uzun erkek tarafı. Erkek tarafı ve uzun süredir bizi hani çocukluğumuzdan beri tanır... <Gülüyor> Bazı şeyler buradan gençlere seslenmek istiyorum. Bazı şeyler, var çok eğleneceğiz var ya şimdi acayip eğleneceğiz diye bir takım hareketlere lütfen tevessül etmeyin. 30 sene sonra karşınıza çıkar, mahcup olursunuz, utanırsınız. O kadar kalabalık içindeyken annesi şey dedi. Hatırlıyor musun nasıl halay çekmiştiniz diye? <gülüyor> ben böyle, hayır hatırlamıyorum. Hani kadın kıyafetleri giymiştiniz de halay çekmiştiniz. <gülüyor> Yemin ediyorum nasıl zaten ben kafadan silmişim ama. Tabii ki kadın cazın kafasından o sahne çünkü Melek evladı oğlu ve birkaç tane zibide arkadaşının evin içinde bir takım kadın kıyafetleriyle halay çekmesi. 17 yaşında. Pazara mı gitmişti annesi? Valla galiba o tip bir şey. Evde yani kimse pazar, yok. Yani. Pazardan, <gülüyor> pazardan evde, dönüşte böyle bir... <gülüyor> Domates Marulto geldiği zaman evde böyle bir sahneyle mi karşılaşıyor? Valla çal keke çal bile yemin ediyorum bizim o görüntümüzün yanında son derece masum, son derece zayıf. Valla böyle bir şey kalır. Evlerden ırak. Valla evlerden ırak. Lütfen gençler sizlere sesleniyorum. <gülüyor> böyle şeylere tevessül etmeyin. Ondan sonra mahcup olursunuz hayatınızın her anında. Arkadaşlar. Ve bunu da yaklaşık 10 için. ...ben açıklama yapmak zorunda kaldım. Efendim öyle bir <gülüyor> coşkuyla biz... ...espri yapıyorduk. Siz kendi aranızda Çünkü onu... konuşmuyordunuz değil mi bu konuyu? Arkadaşınla kendi aranızda, aranızda bile konuşuyor yani. Bu, bu orada kapandı bizim için... ...beş dakikalık bir espriydi. Ama... Tabii ...insanların zihninde... 38 sene artı beş dakikalık bir... Ee ...şey olarak kaldı. Fotoğraf. Fotoğraf olarak kaldı. Ve hiç şey diyor. Hiç unutmam onu. E ben de şimdi düşündüm. Ben de olsam ben de hiç unutmam. Kızı verdiler mi peki? Kızı verdiler. Yani o Çünkü kız, ben orada olayı kapattım. Kız evinin e, gözünün önünde mi cereyan etti bu? Yok adisi? dışarıda bizim kalabalık ortamda. İyi cereyan. bari. İyi. i̇yi, iyi. Bari. Sonuçta ana yüreği Fahir. Yani ne kadar o şeyi atamamış olsa da o fotoğrafı yine de zamanlaması çok iyiymiş yani. Vallahi Annenin. çok fena. E, o yüzden bu biraz asbelat satsa ebeveynlik deyince nedense bir anda o geldi <gülüyor> melek yavrumuz bir gün böyle şeyler yaparsa lütfen onu mahcup etmeyiniz ebeveynlerin verdiği cezalar var istersen az sonunda ona bakalım. Yo yapalım istersen yapalım cezası neyse keselim oktay ee, aile ve sosyal politikalar bakanlığı bir araştırma yaptı hmm. ee, ebeveyn değil de anneler özelinde annelerin çocuklarına en sık verdiği cezalar belirlendi. E, 3828 anneyle yapılan araştırmada bana sorulmadı sana soruldu mu Fahir bakayım bana da sorulmadı. Biz yokuz yine her zaman olduğu gibi. Hiç bize sorulmuyor böyle şeyler. Hiç. Son bir yıl içinde çocuğunuza hangi cezaları verdiniz? Adlı sorumuzda lütfen cevap veriniz. A yüzde yedi buçu ağzını burnunu kırdım dedi. Azarladım demiş. Azar. Fırça dediğimiz hadise Ondan sonra yüzde interneti yasakladım demiş. Hiç bunlar çok düşük değil mi ya? Anlar, ne neyi düşük? Türlü 100, türlü ceza var Oktay belki bir bakalım. Ha, kadar, yani. Ne bileyim en popüler cevapları sıralıyoruz. En popüler cevapları sıralıyoruz çocuğunuza ne ceza veriyor? %3.5'üysa e, televizyon izlemesine izin vermedim yanıtını vermiş. Hmm. Onu teknolojiden mahrum edeceğim sürünecek o. Annelerin bazen verdiği cezaların başında %50.7 ile azarlamak. Heh. Şimdi makul seviyelere çıktı. Hmm. Oktay Demirci ikna eden oranlar ha, fır, bunlar işte. Fırçayı yiyince kendine geldi. Ondan sonra e, televizyon izlememe izlememe eee e, izin vermeme ve tokat. Tokat mı? Vallahi tokat var mı hala ya? Tokat veya kaşığın tersiyle vurma var mı o? Veya <gülüyor> ne, terlik. Nereye vurma? Masaya mı? Ter, Hadi yemek hazır diye. <gülüyor> ne böyle ceza almak. Aynı soru babalara ne de, annelerde olduğu gibi Analarda babalarda da. taş yesin babalar, yarım çardan beş yesin. Şey cezaları kalkmış yalnız. Ne Odaya çözüm? kapatma. Derhal odana gidiyorsun. Zaten öyle bir şey yoktu ki. Benim çocukluğumda da yoktu. Benim, yani arkadaşlarımda da yoktu. Derhal odana. Bizim vardı ya. E giderim o... orada internetim var. Benim istediğimde o abi sonuçta. İnternet de fahir. Yani ben Olcay teyzenin kapattığını biliyorum. Neyi? Mehmet'i. <gülüyor> 80. Sene 86. 86 senesi tabii Türkiye'nin en zorlu dönemeşlerden geçtiği yıllar. Bizim evimiz 2 odaydı. Onların evi 4 odaydı. Ve böyle havaya bak. Biz oradayken Mehmet'in odaya kapa odana gidiyorsun Mehmet falan diye. Ben de eve dönüp böyle bir şey olsa benim nereye kalacaklar <gülüyor> acaba diye düşünmüştüm. Yok, yok. Bizde oday oda yok. yok. <gülüyor> Küçük kapatacak oda yok, oda yok yani. yani. ama hücre tipi değil değil mi yani bu hani değil, normal oturma odası. Kendi... Samantha Fox'un posteri var orada yani öyle düşün. En kötü Samantha Fox'un posterine bakarım. Ne yapayım abi? Onun <gülüyor> yüzden interneti i̇nternet internet de yokta. Yani e ama ocağa tamamen ortadan kalkmış. Yani ee, ondan sonra başka harçlığı kesme. O da kalkmış tamamen. Harçlık kesip ne oldu kesemedin mi? Sınıfta kalkma da kalkmış. <gülüyor> ya eskiden o kalkmış. kötü oldu be. <gülüyor> o kötü oldu oktay. Harçlık kesme diye bir şey vardı ya. O artık çocuğun harçlığını kesme, haftalığını kesme diye bir şey yok. Ne oldu Fahir hiç konuşuyorsunuz? Ne yapıyorlar peki harçlığı, harçlığı kesiyor neyi kesiyor yani. Tipi kesiyorlar <gülüyor> <biz>. Tipten <gülüyor> alıyormuş ya aile. Tip cezası veriyor. Ondan sonra... Ee, mesela bir cezada klasik cezalardan biri. <gülüyor> <Yap>. <gülüyor> Arkadaşlarıyla görüştürmeme. Vay be sürüm sürüm süründürme politikası. O da, o da tamamen kalkmış. Bu, bu, cezalar ha, bu artık cezaların çok... hepsi kalkmış. Tabii, o da artık arkadaşlar. modern cezalarımız televizyon izlemeyeceksin. Odasındaki televizyonu alma el koyuyorsun. Tabi televizyon izlememe. Bilgisayarını sonra... gasp etme. İnternetten uzaklaştırma. İnternet hakkını elinden alma. Hmm. Ondan daha doğrusu çocuk. elindeki telefonu mu alma denilir ona? cep telefonu mu? Hmm. Onu da al. Var değil mi? Artık var var. telefon. On da mahrumiyetle görsün sabah kadar kimle mesajlaşıyormuş. Onu, onu bir görelim bakalım nasıl oluyor. Bunlar tamamen e, kapanmış. Yeni Yeni, yeni ceza, yeni yasalarla cezalar oldukça ağırlaştırıldı. İnternet, yazı, televizyon yazarı. Aynı ya. Işte. Ben de yani ablamdan biliyorum. ilk yapınca Size şey. ne ceza veriyorlardı? Ben çok öyle ceza almadım ya. Muhakkak yok da hiçbirimiz ceza almadık. Biz kader kurbanıydık. Ona hiç <gülüyor> sokağa misini... çıkma mı cezası? Sokağa çıkma yasağı. <gülüyor> <gülüyor> uygulanıyor değil mi? Tabii evet. Evet ya. Sokağa Ama onların hep büyüklerine O zamanlar çünkü Tabii, sokağa sıkı çıkma, çıkma sıkı yönetim. zamanlar. <gülüyor> sıkı yönetim Nasıl ki ebeveynlerimizde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Onlar da aynı şekilde sahir günlerde. Yani böyle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde onlar da bize uyguluyorlardı sokağa çıkma yasağı. Mesela bizim Serkan vardı apartmanda. Hı? Telefon yeni bağlanmıştı evlerine manyak manyak şeyler yapmış telefon ve evde yalnız oldu. Onun mesela telefona dokunma yasağı vardı. Onun böyle bir telefonun üstünde bir şey vardı. Onun böyle duruşu falan belliydi. Onu dokunduğu de, dakika. Dokunduğu dakika. Ne no, no oluyordu bilmiyorum. Yani yasaktı ama. Yasaktı telefonu, da hiç. O yasa hep mi uydu, riayet etti? Uydu tabii canım. Bize gelirdi. Sıkırız Hadi gel telefona dokunalım diye. Oktay senin de çok travmatik bir çocukluğun çok, geçmiş Çok bir. ya. Hep öyle diye. çocuklar vardı benim çevremde Fahir. Bense aha. pırlanta gibiydim. ...ve hep o purlantalığında Canım benim. Canımsın. O zaman şöyle bir reklama gidelim. Biraz reklam dünyasında neler oluyor ona bakalım. Akabinde tekrar birlikte olalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Let's, let's Dance dinledik David Bowie sizlerleydi. Orta Tempo bir şarkı. Ve 28 Mayıs 2010. Salı gününü beraberce kat etmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler... 934 oldu saatimiz modern sabahlarda yepyeni bir anlayış yepyeni bir bakış açısı ne yokhala bilddim mi miyim Allah bu işte <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Fahri Bey. Ee, Rica ederim ya. Son bu. haftamızda gerçekten... Ee, Aa, dinleyicilerimiz yaz... belki duymuştur, belki duymamıştır ama... Ee, okul tatili dediğimiz sezona geliyoruz. Modern sabahlar tatile gidiyor. Yüzyıllık tatil ediyoruz bazen. Tatile gidiyor demeyelim de tatile giriyor diyelim. Tatile Sanki burada giriyor. tatile gidiyormuşuz gibi. Öğün kimimiz şey gider, kimimiz gitmez. İster gideriz, ister gitmeyiz. Kimsenin şeyini... Ee, ...ne derler zor zor, zor şey altına almayalım. Zapturapt. Zapturapt. hiç gelmiyor bu, ya. bir kelimeyi de ben şey yapıyorum Evet yani ya, ne altına almayalım? Bir şey altına almıyorduk ama ne al altına almıyorduk? Zapturapt altına. İstersen lütfen diye kaçlarımızı kaldıralım ve bu konuyu da kapatalım. Bu konuyu kapatalım evet. Ee, şimdi tabii Haziran'dan itibaren modern sabahlar burada olmayacak ama... ...çeşitli başka başka yerlerde olabilir. Evet. Yaz boyunca. Yaz boyunca çeşitli mesire yerlerinde. Afyon'da olacağız... Gebze'de olacağız Aşlı'da olabiliriz Birimiz Aşlı'da doğum evinde doğu olabilir. olabilir Ondan sonra <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz farklı yerlerde yayın yapın Deyince aklımıza gelen iki yer var Doğum evi Aşlı ve Afyon Afyon, Afyon değil miydi ötekisi neydi Üç yer, üç yer mi? Ankara'daki üç yer Doğum evi Aşlı Başka neresi olacak Oktay? Başka neresi olabilir e üç, ki? Üç, üçümüz, üçümüz başka başka yerlere gidiyor Yok. Birisi de stüdyoda kalacak. <gülüyor> bir kişi, de stüdyoda, onun bir kişi da de stüdyoda kalacak. Tabii ki yani bu Bu bize olmasın... daha önce yapılan bir teklif de sevgili O yüzden bizim de hep e... Aklımızda bu teklif var. Bunu değerlendirmeyi düşünüyoruz bu sene. <gülüyor> İdeal yayın projesi olarak bu projemiz. Megola Idea dediğimiz e, <gülüyor> yayın projemizle sizlerle birlikte olacağız. Yaz boyunca çeşit çeşitli şeylerimiz olacak. <gülüyor> Ankara'ya yayılma. Sürprizleri olacak? Sürprizler deyince... ...hep şey oluyor. Sürpriz Ve sürpriz, daha sürpriz, sürpriz sanatçılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve daha ne sürprizler? Hep böyle bir zayıf bir şey... ...sürpriz lafı altına sokuşturulur ya. Daha netleşmemiş bir takım espriler. Evet, Ve daha ne sürprizler? Yok canım yani yapacağız... Ha diyorsanız işte, yayı... şaşırtın bizi, sizi şaşırtacağız. Şaşırtacağız, sizi şaşırtacağız. Buna söz veriyoruz. Hem e, çeşit çeşit projelerle karşınızda olacağız. Yaz yani. boyunca ama bu cuma son. En son son program... Lakdansızımızı evet, duyduğumuz bu sene Nasıl? bu sene e... sonra ne zaman başlayacağız Sonra kısmet, nasip kısmet derler eskiler. Doğrusu halbuki nasip kısmettir Niye öyle uzatırlar onu da bilmiyorum. SBS ne zaman peki? SBS, SBS dediniz hemen SBS dosyamızı açalım. SBS bilmiyorum Haçsana ne zaman. Atsan arka taraftaydı abi. Bakayım abi. Bak, abi maalesef. Zamanlı yazmamış mıyız? Geçen senenin dosyası galiba o Faire Evet olabilir ya. Yani. 2012. Hiç SBS onu. 2012 ile sizlerleyiz. SBS öncesinde seviye belirleme sınavı Neo, Anadolu ve Fen Lisesi ile e, kolejler gibi liselere öğrenci seçen bu sınav için sayılı günler var artık. Sayılı günler çabuk geçer. Ee, diyelim genç arkadaşlarımıza. Haziran'da değil mi bu sınav? Herhalde Haziran'da bilmiyorum. Sayılı Se günler dediğine göre bir aydan az kalmış. Bir aydan aydan, evet tahmini. Çünkü bu tabirin kullanılabilmesi için sürenin bir aydan az, 30 iş gününden az kalması lazım. Bu konuda pek çok tavsiye var yine. Eğitim uzmanları açıklamalar yapıyor. Tavsiyeler veriyor genç arkadaşlarımıza ve bu tavsiyeler yüzyıllardır da. aynı. Ha, hiç mi değişmedi? Hiç değişmedi. Akşamleyin güzel bir uyku çekin. Onlar değil. O, o son. yemeklerinizi dikkat edin. tavsiyeleri onlar. Ha, ne peki? Bu şimdi daha mesela sınavda soruyu sonuna kadar okuyun. Mesela bu tavsiye artık Bakayım. Doğru. Çok mantıklı. Artık anlaşıldı herhalde bu tavsiye diye düşünüyorum ben ama gerçi her ama sene tabii... Ama tabii san... her aktarılmıyor Oktay. <gülüyor> yani <gülüyor> mesela sen öğrendiğin zaman senin evladın da otomatik öğrenmiş Öğrenmiyor. gibi düşünüyorsun. Evet, ama ebeveynlere burada çok büyük görev düşüyor. Yani kendi bilgilerini çocuklarına güzel bir süzgeçten geçirerek aktarmak mecburiyetinde her ebeveyn. Yalnız yani bir e, tavsiye var pek çok tavsiye var da benim... Şaşırdığım tek tavsiye var. Okunmuş birinc mi? Zihinden işlem yapmayın demiş. Kafadan yapmayın diyorlar. Yapmayın demiş. Yani. Yazarak çalışın diyorlar. Ben böyle bir tavsiyeyi aldığımı hatırlamıyorum. Ben de vallahi hiç hatırlamıyorum. Yazarak çalışma falan değil, değil de böyle bir zihinden işlem yapmayın arkadaşlar Çünkü demiş. Çünkü zihin size bir oyun oynayabilir. Oyun oynar. Zihin oyunları diye bir, ben film seyretmiştim. Tabii, pek çok filmde gördük, fayir bunu. Neydi o Russell Crowe'un o müthiş filmi zihin oyunları? Çok mevkalade, Oscar'lık. Neşe. Matematik John Nash, Sen, Nash. Senin daha iyi bilmen lazım e, senin, Tabii canım bilmez miyim ya? Meslektaşım Vallahi John Nash buna üzülüyor mudur Ben buna göbek atayım mı Ne yapayım Çok bilmiyorum Tesadüf şey mü çok önemsemiyor olabilir John Nash da. Evet. Ama e, yine de John Nash'in öyle John Nash'in benim gibi. meslektaşım olduğunu bir kez daha e, kamuoyuna saygıyla duyurulur. <gülüyor> e, Everest'te merdiven dayanacak. E, ne demişler? Burada çok değerli bir e, sanatçı abimiz. 30 Masar yaşına Al... girerken Everest'te çıkacağım mı demiş. Hayır Mazhar Alonso'nun yaz gelince kadınlar göğe merdiven dayarlar diye çok hoş ve manasız gibi gözüken ilk etapta ama... Alt metnine baktığın zaman son derece dolu olan bir cümlesi var. Everest'e de Herhalde bunu... Sıkılım e, şey ben artık alt metne falan bak bak. Valla. E, dünyanın zirvesinin tepesine bugüne kadar türlü türlü adam çıktı, türlü türlü kadın çıktı. Evet. Hep zor oluyor biliyorsunuz. Sona zor gelince, abi. Zor abi sonuçta şey demişler. En sonunda demişler merdiven basamak yapsak ya baby diye. Çünkü sıkıntı oluyor orada bayağı tehlikeli oluyor diye. Merdiven mi ee, yapacaklar? Valla. E, Şerpa kapilesinden Dava Stefan Şerpa. E, Everest'in zirvesinin güneyinde bulunan ve zirveden önceki son basamak olan Hilary basamağına bir merdiven koymayı düşünüyoruz. E, çünkü oraya ayağa takılıyordu insanların e, geçerliğine şey dedim. Iken. Trafik çok yoğun oluyor. Çünkü her seferde tek bir kişi basamağa tırmanabiliyor. Bu da insanların 2-3 hatta 4 saat beklemesine yol açıyor. Uzun saatler boyunca dağda beklemek insanların da canını sıkıyor tabii. Oraya gelmişsin bir an önce zirveye çıkmak istiyorsun. Ne oluyor? Ee, zirve macerası, orada 4 saat 4 saat zirve bekledik abi diye konuşmalar geçiyor. Çok sıkıcı, Zaten nefes nefeslisin orada. Tık nefes. <gülüyor> Tık zaten nefesli. hani çok nefes alsan oksijen zaten belli seviyede. Zaten istesen de alamam. Alamam. Ondan sonra e, merdivenin zirveye veya e, zirveye konma nedeni tırmanmayı kolaylaştırmak değil. Bilakis Konma sebebi insanların hem güveni hem de zamandan tasarruf demişler. Böyle şık bir şey. Yani bir de şey var o merdivene sadece tırmanırken çökme durumu da olabilir. Tabii oturursun orada bir dinlenirsin bir nefeslenirsin. Gerçi o zaman da bir görevli koymak lazım. Lütfen merdivenlere oturmayalım diyen böyle bir adam olması lazım. Ben şeyden çok korkuyorum. Onun tepesine çıkıp güzel çekirdek çitleyecek adamlardan. Yalnız çok güzel fikir ya Fahir. Merdivenlerde. Benden korktuğumu bilmiyorum ama yani hakikaten manzara da güzel. Çekirdeğinin kabuğunu atmadığın sürece yere problem yok. Torbonu götürürsün Tormonu abi götürürsün. poşet. Aynen abi. Hatta poşet. Ben çünkü aynı şeyi İspanyol merdivenlerinde çok yaşamak istedim. <gülüyor> Orada Roma. çekirdek çitleyen var mı Fahri? Sen ya çekirdek bulsan vallahi çitlersin. Orada bak ben sana söyleyeyim bir torba çekirdekle git. O İspanyol merdivenlerini maymuna döndürmezsem daha dakikasında... Çok güzel yani sen niye onun fırsatı değerlendirmedin Fahri? Çekirdek ya? bulamadım Moktay. Hmm. İnanır mısın koca Roma'da çekirdek yok. Yok abi sen buradan götürecektin çekirdeği. Bilemedim Moktay bilemedim. Kuş yemi kuşlara götürüyoruz diye götürecektin. Abi neydi Romalı kuşlara bunu hmm. şey yapacağım. <gülüyor> İstanbul'da sahte e, pul basılmış. Ya ben onu gördüm ya ne güzel bir yani şimdi ne güzel demeyeyim tabii. Ne de, güzel yakalanmış. Ne güzel yakalanmışlar. <gülüyor> Öncelikle tabii ki bunu söyleyeyim de çok. 9 kişi. Hayranlık uyandırdı bende ya. 9 kişi. Millet orada sahte para basalım şunu yapalım bunu yapalım ne basalım pul basalım. Nasıl olsa buna çok bakmazlar yalayıp basıyorlar üstüne Hayır, diye. Şöyle söyleyeyim Fahir Bey Hem size, de İngiliz pulu basılmış. İşte İngiliz pulu 2.3 milyon İngiliz sterlini değerinde pul basılmış. Kraliyet, şey, kraliyet pulu mu denilen? İngiltere ne? kraliyet pulları e, bu söz konusu olan sahte pulları. Valla millet kraliçenin şeyine dikti ya gözünü. Cebine giren para. Çünkü biliyorsun kraliyet pulu nereye gidiyor? Direkt kral Çünkü üstün... direkt. üstünde kraliçenin resmen. Direkt... Buckingham'a gidiyor. Direkt, direkt... kraliçeye gidiyor. O da torununa bilmem belki bir hediye alacak. Bir oyuncak alacak. Ne yapıyorlar kadıncağızın vallahi cebinden resmen hırsızlık bu. Başka da bir şey değil. Ne oluyor bu Kaç kraliçe yaşında kraliçe? Nasıl ne oluyor ya? Ne yapıyorlar bu kraliyet pullarını? Yalıyorlar yalayarak pullara yapıştırıyoruz. Tadı ayrı mı oluyor? Tabii. Ay kaba ayrı olanın tadı ayrı olur diye bir şey var. Kraliçe Elizabeth'in hoş, hoş var. Hoş var. Ve evet. nane kokusu kraliçe kokusudur diye de başka bir şeydi var. <gülüyor> lafı var. Saatte pulları kargoyla İngiltere'ye gönderdikleri tespit edilen şebeke üyeleri... Çok güzel bir fark. Bak, Ben de hayranlık uyandıran başka bir şey. Nasıl gönderelim abi bunu? Çünkü zul Vücudumuza sarıp götürsek terlersin, o yapış yapış olursun. Bir türlü şey olmaz. Ne yapabiliriz? Abi kargo ile gönderin. Çok güzel fikir diyerek kargo oluyoruz. Vallahi kargolamışlar. Ee, bu herhalde bayağıdır devam eden bir iş. Ee, Bayağı kadarıyla. ya bu bizim kaçıncı posta ya? Biz yıllardır böyle geçiniyoruz. <gülüyor> herhalde öyle yani iki mat daha varmış şu anda bu işte haşır neşir olan. İki pul dediğin şey ufacık şey. iki matbaa çalışıyoruz. İki matbaa ya. Biz bir şey bastırmaya çalıştığımız zaman bu kadar hızlı olamıyoruz ya. Bir şey dediğim mesela e, ne bastırıyoruz? Amerikan servis. Amerikan servis mesela. Çünkü zaten Amerikan servis var. Amerikan salata var. Bir de Amerikan ninja var. Ninja var. Bir Amerikan tıraşı var. Matbaalarda yapılan aramalarda 3 milyon 994 bin adet Rakamlarla Oktay Demirci. Yani 4 milyona yakın sahte pul ee, bulunmuş 80 adet Almanya pulu neye ses Almanya biraz imal olsun diye. ya da gönderdiler büyük ihtimalle Hannover'a Hannover'a gönderdiler büyük ihtimalle karbo ile ona yetişemediler sahte pulculuk bilmiyorum ama yani şey dünyasında bana bir e, yani tabii ki eleştiriyorum onaylamıyorum ama bir taraftan da ben de açık söylemek gerekirse hayranlık demeyeyim de Şaşkınlık şaşkınlık şaşkınlıkla mı? hayranlık arası bir şey yarattı. Onu yüz ifadenden anlıyorum da bunların değeri farklı mı yani değeri derken birim fiyatı. Aynı abi. Yani maliyetten bahsetmiyorum. Satış, mesela İngiltere'ye gönderiyor Ne Aracan, oluyor İngiltere'ye gönderiyor? 12 tanesini 1 puanda satıyorlar Oktay. Öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> ben bayağı bir detaylı inceledim. Kaça veriyorlar ben bunlar diye. 1 puantluk pulların 12 tanesini 1 pounda. Yani puanda. bir kart postalı ya da mektubu bir yerden bir yere götürmeye yarayan puldan bahsediyoruz Tabi tabi Tabii tabii tabii e, yani tabii. Yani bizdeki şey ya. değil. Ne derler? Damga pulu gibi değil oradaki. Bayağı pul, Bayağı bildiğimiz pul. Yalamaçlı pul dediğimiz. Valla bizde pul sektörü bitmiş ama yani bu 18 alet. İngilizler adet hastası. Pul kesmekte kullanılan üç bıçak, bir serigraf, bir mikroskop, bir mikrometre ve pul. çok sayıda pul ele geçirildi. Çok sayıda dizüstü bilgisayar, 8 hafıza kartı, bir tane de tabanca. <gülüyor> Ruslar. O tabanceni, <gülüyor> o da alalım abi dursun diye. Sonuçta suç örgütüyüz abi yani olmaz olmaz bunlar demirbaş. Tabii Vallahi. bir suç örgütü kurmak için öncelikle zaten oradan başlıyorsun bu ne derler arabanın tekeri gibi bir şey. Evet, evet. Oradan başlıyorsun ondan sonra ha başka tarzlarda tabii ki suçlar işliyor olabilirsin illa onu kullanacaksın değil ama e, demirbaşlarının arasında bulun da bulunması şart oş Çok güzel dediniz ee, pul, pulcular yakalanmış gönül rahatlığıyla pulları yalayabiliriz. Kim evet, bilir ne yani. sürüyorlardı bunların arkasına. Ve yani. sağlığa Ay, ben... zararlı da olabilir merdiven altı imalatanesi gibi düşün Oktay. Ben... Yani insanda türlü türlü etki onu yalayan insan belki ishal olacak şey olacak bağırsaklarında bir sürü şey olacak. Hep bunlar yaşanmamış şeyler mi? Hep yaşanmış Yaşanacak şeyler. Yaşanacak tabii. Ya. Kim bilir ne söylüyorlar. Merdiven altında ne dip Sağlıksız şartlarda ne yapışkanlar e? ve onu yiyen insan yiyende e? de yalayan insanlar. Çünkü bunu yalamadan çünkü biliyorum ben İngiltere'de o biçim stampalardan yok. Ispampa dediğim sen böyle ona böyle bir bastırırsın da o böyle dışı bir dışı yeşil içi turuncu sünger dışı olan. Dışı seni mi? içi beni yakan şey. Evet doğru. Onlardan evet, yok. Yakıyor, İnsanlar ne yapıyorlar? Gibi. İngilizler yalıyorlar şey yapıyorlar. Belki onların yani GDO'lu bir şeyler olabilir. Yani hiç ispatlanmamış. Ben en çok sağlık konusuna takalım. Çok ayıp. Ee, i̇nsanların sağlığıyla bu şekilde oynamak. Yani bence abi. en ağır şekilde. Orada kaç milyon pul varsa bence en güzel. Bunları imha edecekler ya. Evet imha Üstün. edecekler yazık ya. Bunların. Üstünden silindirle geçiyorlar. Ulan imha olmadı bunlar falan diye. Onların tamamını kaç milyon pul yakalandıysa hepsini o adamlara yalatacaksın. Bak bir daha yapıyorlar mı? 3 milyon pulu yala bak bakayım ne oluyorsun. İngiltere'de zaten alarm mı verilmiş? İngiltere... Bu aralar yalamayın kimseyi diye. Çünkü... Pul, pul, pul, pul alımı durmuş ya. Pul yalandıktan sonra biliyorsun geçen mikrop yalayarak geçer. Insandan insana. Tabii. Oral yolla diyorsun. Bunu bir sonraki... Şeyde Onu bir sonraki falan. programımızda şey yapalım. Bir reklamımız var. Onu gene bir reklamımız var ya. Gene bir reklam. Bir mükemmel bir gün olacak...